Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve eshabihi Ecma'in emma ba'd Geçen hafta e, istişare yapmıştık duanın dua ile alakalı da Ders yapacağız diye Duayı genel olarak işleyeceğiz Bir giriş yapmayı denedik olmadı Ezan okudu hatırlarsınız değil mi? Bir giriş yapmayı denedik olmadı Ama e, şimdi bu yeni bir ders eklediğimiz için Dersi ikiye böldüğümüz için Yarısı fıkıh, yarısı duayla alakalı. Duanın genel konusu da inancı meseleleri kapsadığı için biraz, işte Allah, Muhammed, Peygamber vesaire bunlarla da biraz alakalı olduğu için, e, her zaman ehl sünnet alimleri şunu yapmışlardır. Eğer birden fazla mevzu işlenecekse bir ortamda, önemine göre sıraya alırlarmış mevzuyu O yüzden insanın tüm hayatı dua olduğu için zaten, O yüzden inşallah biz bu konuyu fıkıhtan önce işleyeceğiz. Sonra hemen fıkıha geçeceğiz. Yarı yarıya. Evet. İnşallah. Şimdi diyoruz ki dua. Şimdi dua kelimesini biz duyduğumuz zaman hepimizin zihninde bir şey canlanıyor. Yani elini açıp Allah'tan bir şey istemek değil mi? Genelde bu fiil canlanır. Halbuki dua mefhumu İslam'da biraz daha geniş manadadır. Yani birçok şey içinde... Barındırır. Mesela namaza dua denir. Neden? Çünkü sen namaz kıldığın zaman Allah Azze ve Celle'den ne istiyorsun? Seni ateşten korumasını, cennete girmesini istiyorsun. Değil mi? Seni cennete sokmasını istiyorsun. Otomatikmen sen namaz kılmanla zaten dua etmiş oluyorsun. Mesela bu bir tanesi. Şimdi biz birazdan da ya bu derste denk gelir ya da bir önümüzdeki derste mesela dua Allah Kur'an'da duayı birçok yerde farklı farklı manalar kastederek kullanmıştır mesela Allah Azze ve Celle. Onlar da gelecek. Şimdi genel şöyle bir giriş yapalım inşallah. Ee, bir kere dua etmek yani bir insanın başka bir şeyden bu şey ne olursa olsun bir şey istemesi karşı tarafa fakriyetini bildirmektir. Yani fakirliğini ona hacet yani ona ihtiyaç duyduğunu, ona boyun eğdiğini, onun önünde zelil olduğunun bir göstergesidir aslında. Aslen bu böyledir ama her şey için bu değildir. Genel olarak bu böyledir. Çünkü eğer bir insan bir insandan yardım istiyorsa bu dünyalık herhangi basit bir şey bile olsa sonuçta bir nebze olsun karşı tarafa muhtaçiyetini, değil mi? Karşı tarafa ihtiyacını beyan etmiş oluyor. Mesela ne gibi? Çok basit bir örnek. Mesela havaalanındasın, değil mi? bir bavulunu getireceksin mesela. İşte arkadaşına diyorsun yardım et de şu bavulu beraber koyalım tartsınlar diye işte uçağa girsin mesela. Bu bu basit bir örnektir. Veya şekeri uzatır mısın? Bir çay getirirmişsin. Bunların hepsi basit bir örnektir. Şimdi bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve sünnetinde yerilmiş bir şey değildir. Bilakis teşvik olunmuş bir şeydir. Mesela Allah Kur'an'da ne, ne buyuruyor? فَتَعَوَنُوا عَلَى ve takva Hayır ve yardım üzere ne yapın diyor? Yardımlaşın. Hayır ve e, takva üzerine ne yapın diyor? Yardımlaşın. Şimdi bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'nin yine bizzat kendisi başka yerde diyor ki Ya Rabbis yalnızca sana ibadet ederim. Yalnızca senden yardım dilerim. bunu arasını nasıl cem edeceğiz biz? Yani bir ayette diyecek ki Fatiha'da, hepimiz biliyoruz. İyâkenâbidû ve yyâkenestâin diyoruz mesela beş vakit namazımızda. Değil mi? E şimdi bu, ya Rabbi yalnızca sana ibadeler, yalnızca senden yardım dilerim. E şimdi ben diyorum ki, kardeş yardım etsene şu bavulu beraber taşıyalım. Şimdi bu Allah'ın ayetinde ters mi? Veya, Allah Azze ve Celle'nin kendisi diyor ki, hayır ve takvada yardımlaşın. Ben bir arkadaşa diyorum ki bana yardım et de şu Fatiha'ya ezberliyim. Bak bu hayır ve birlik yardımda ne yapmaktır mesela? Yardımlaşmaktır hayır ve takvada. E peki bu ayet Fatiha suresinde ters mi? Fatiha suresinde diyor ki yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım dilerim. Bunu nasıl ayıracağız? Ehli sünnet alimlerimiz bunu nasıl ayırmış? Duayı iki kısma bölmüşler. Bir ibadet olan dua, bir de ibadet olmayan dua. Bunların şartları nedir? Ne zaman dua yardım istemek karşı tarafa? ibadet etmek olur. Ne zaman olmaz? Bunlar biraz daha ileride gelecek inşallah. Ama bundan önce biz duanın önemini binaen diyoruz ki, yani du dua, karşı tarafa zelil olmayı izhar etmektir aslında. Belli etmektir. E, miskin olduğunu, ya, hacet, e, ha, e, ha, yani çeşitli hacetlere ihtiyaç duyduğunu, fakirliğini bildirmektir aslında. Bir de alimler diyor ki, dikkat edin, karşı taraftan bir şey istemek, aslında o istenilen şeyde Karşı tarafın kadir olduğuna inanmaktır diyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Mesela sen bir arkadaşına der misin, ee, diyelim ki mesela örnek, senin evin burada. Neresi burası? İşte Yusuf Paşa, Aksaray bölgesi, İstanbul' değil mi? Çok güzel yerlerinden bir tanesi burası. Yani hemen hemen en güzel yerlerinden bir tanesi mekan olarak. Ama daha güzel yerler yok mu? Mesela boğazın orası. Mesela kişi isteyebilir bu evin boğazın orada olsun, doğru mu? İsteyebilir, çok doğal, dinen de caiz, güzel bir yerde olsun. Peki sen bir arkadaşına desen ki, ya kardeş yardım et de şu bizim bina var ya bu evi beraber taşıyalım da götürelim. Değil mi? Şimdi bu saçma. Yani bu bir insandan karşı taraftan istenilecek bir şey değil. Yardım et de bunu karşı tarafa getirelim. Ama sen hakikaten inanarak bunu söylersen karşı tarafa, kalpten samimi olarak söylersen, sen o karşı tarafta ne gibi bir özellik görüyorsundur da ona söyl onu söylüyorsundur? Her şeye kadir olduğunu görüyorsundur. Mesela bu bir parçadır. Yani Allah'ın kudret sıfatı vardır ya her şeye kadir olmak. Mesela Rabbul Alemin istese bu binayı ne yapar? Alır boğaza taşır. Çok basit değil mi? Bir şey istediği zaman onu ol der. Yarattığı zaman onu ol der. İşte bu Allah'ın neyinden kaynaklı, kaynaklanıyor? Kadir olmasından. Yani her şeye Allah nedir? Kudret sahibi. Her şeye kudret sahibi. Var mı e, kudreti tarif edebilecek? Yani böyle zihinde hepimiz biliyoruz şimdi kudret dediğimiz zaman. Mesela bu şeye benzer çok basit. Elimiz var değil mi bizim? Bir insana desen ki eli tarif et. Birden şaşırır değil mi? El. Ev, eli biliyoruz. El bu der. Ama ben derim ki eli göster demiyorum. Eli tarif et. Değil mi? Bu insana birer der ki mesela işte parmakları olan bir şey der değil mi? E deriz ki mesela atın eli yok. Şey atın eli var. Mesela ön ayaklarına el denir aslında. Arap dili edebiyatında el denir mesela. E atın parmağı yok deriz biz ona. E demek ki o zaman senin bu tarifin olmadı. İlla parmak olacak diye. O yüzden diyoruz ki belli olan şey bildirilmez. Anlatabiliyor muyum? Belli olan şey bildirilmez. Şimdi Allah kudret nedir bu belli. Doğru mu? Kudret nedir bu belli. Şimdi sen karşı insandan bir şey istersen dersen ki bu binayı gel, gel yardım et. Bana da şu binayı boğaza taşı. Değil mi? Ee, yani şu an dünyanın en güçlü insanı bile. Bunu ne yapamaz? Tabi gücüyle yapamaz bunu. Bu insana dersen ki sen burada bana yardım et. Sen karşı tarafa... Allah'ın o kudret sıfatı var ya, onu vermiş olur Onun da her şeye kadir olduğuna sen inanıyorsun ki bunu ona veriyorsun. Şimdi, o yüzden biz diyoruz ki aslında karşı taraftan bir şeyler istemek, karşı taraftan bir şeyler istemek, aslında onun, o istenilen kişinin bazı şeylere kadir olduğunu, zararı kendisinden kaldırdığını veya kendisine bir hayır sağladığını itiraf etmektir aslında. O yüzden bugün mesela tutup da e, özellikle günümüzde mesela tutup da bir kabirde yatıyor senin amcan. Bakıyorsun çok salih insan, geceleri namaza da kalkıyordu. Başına bir sıkıntı geleliyorsun ki ey amca bana yardım et de işte fakirlikten kurtulayım. Bana yardım et de çocuğum olsun. Bunların hepsi nedir? Bunlar buna karşı tarafa ne vermektir? Allah'ın sadece Allah'a has olan o kudret sıfatını vermektir. Şimdi kullar da kudret sıfatına sahiptir ama Allah'ın kudretiyle kulların kudreti bir değildir. Mesela ne gibi? Allah'ın ilmi vardır değil mi? İnsanların da ilmi var. Ama Allah'ın ilmiyle insanların ilmi bir değil. Allah görür biz de görürüz ama eşit değil. Mesela ben bu duvarın arkasını göremem Allah Azze ve Celle görür. Bu kudret de böyledir. O yüzden kudret aslında karşı tarafa zelilliği, karşı tarafa bazı Allah'tan gayrısına verilmeyen özellikleri vermektir aslında. O yüzden bunda bir dikkat edeceğiz öncelikle. Şimdi bakın Allah Kur'an'da bunu beyan ederek çok güzel bir ayet söylüyor. Ayet Yunus suresinde diyor ki ve en yemseske Allahu bi darrin fela kashife lehu illahu ve en yuridke bi khairin fela eğer Allah sana bir zarar verirse, bir zarar vermek isterse, yani başına bir zarar gelecekse kaderden dolayı Allah'ın yazdı. Sana bir şey verecekse fela kashife lehu illahu. Onu ondan başka kaldıracak, defedecek yoktur ve en yurururuk bi eğer sana da bir hayır isterse Allah dilerse fe la reddeli fazlı işte bu Allah'ın vereceği sana fazlı kimse reddedemez kimse geri çeviremez bakın başka bir ayette de yine Rabbimiz ne buyuruyor Fatır suresi diyor ki ma yeftahullahu lin nasi min rahmetin fe la mumsike laha ve ma yumsiku fe la bu çok önemli. ba'dehu özellikle diyor ki ma yaftahullahu lin nasi e Allah Allah diyor min rahmetin insanlara açtığı o rahmet var ya eğer Allah yani insanlara bir rahmet açarsa o aç, açtığı rahmet var ya fela mumsikalah o rahmeti kimse engelleyemez kimse onu tutamaz önüne geçemez ve ma o tuttuğu engellediği şeyi de fela mursilelahu yani o engellediği rahmet var ya hayır fela mursilelahu kimse ona veremez Allah'tan gayrı eğer Allah da o rahmeti keserse Kimse o rahmeti sana ulaştıramaz Ba'dehu ondan başka Bu kim olursa olsun O yüzden Diyoruz ki zelil olmak Muhtaç olmak sadece aziz Ve cabbar olan Allah'a Yakışır çünkü dua aslında Nedir ibadettir Değil mi mesela hadiste ne buyuruyor Nebis Aleyhisselam diyor ki Dua ibadettir Sen Allah'tan gayrısına desen ki işte mesela ya bilmem ne bana çocuk ver Değil mi Ya işte bilmem herhangi bir zatın ismi bana evlat ver. Bana şifa ver. Bana rızık ver. Bu, bu karşı tarafı aslında nedir? İbadet etmektir. Çünkü dua nedir? İbadettir. Evet. B bundan dolayı bazı ehli sünnet alimlerimiz ne dermiş? Sübhanallah. Çok güzel bir laf. Ben, bu, ben bunu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Yani çok acayip bir cümle kullanıyor. Diyor ki Ya Rabbi diyor ki Allahümme keme sinte vecihi Ani sucudi li gayrik Fessinhu anil mes'eleti li gayrik Diyor ki ya Rabbi sen benim yüzümü Nasıl ki senden gayrısına secde etmekten engellemişsen Benim yüzümü Hani biz secde ediyoruz ya Nasıl ki benim yüzümü, benim secdemi Senden gayrısına Yapmada beni korumuşsan Nasıl ki beni korudun ben senden başkasına secde etmedim Aynı o şekilde de Senden başkasından İsteme, isteme noktasında beni yine koru bu şekilde diyor Ya Rabbi. Yani o kadar bir önemli var. Evet tabi tabi tabi. Şimdi Buyurun. ben evde e, tedbirsiz ayrıldığımdan burayı yolda kaldım ben yolda. Evet. E, yemeye binmek zorundayım. Evet. Yemeye de binmek zorunda olunca cetun almak zorundayım. Ama benim param yetmiyor. Yani evet. Evet, ben evet, evet, evet evet evet. Söylüyoruz. Şimdi ben o yana gidiyorum, bu yana gidiyorum. Böyle bir, bir türlü şey yapamıyorum yani, siz söyle. Evet, derdinizi söyleyemezsin. Yani derdiniz 5 -5 sene oldu bu olay. Evet. Dedim, Allah'ım sen bilirsin dedim yani Ben bunun olarak da şey yapmayayım. İçimden böyle bir spoa evet. yaptım. Kutuya geldim, jeton kutusu var ya. Jeton kutusuna elim attım. Şeyi yok şartım, kim bırakır yani <Gülüyor> 200 kişi geçiyor, yazın ortasında evet. yani. Evet. Şimdi ben diyorum ki, ben artık diyorum bir pislik yapayım da, yani diyorum adamın en sonunda bayan var bu arada, bir şey söyleyeyim, bayan görevli var yani burada İdol'da. Evet. Diyorum pislik yapayım diyorum, hiç olmasa diyorum adam bana geçeceksin. Yani doğru söyleyemiyorum yani. Şimdi bir kadar... Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi... Bayan geçti öbüründe... E... Ama bayan geçmediğince ben elbise jeton kutusuna attım, bakmıştım yani, jeton yoktu. Evet. Bayan geçti, artık Allah'a gülüm sen desin, yani bir yol göster bana dedi, işime böyle bir dua daha geldi. de diyorum, e, gittim jeton kutusuna, bir tane jeton dedim, sen varsın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya gerçekten arkadaşlar bu benim başıma böyle bir şey geldi ya. Elhamdülillah. Yani ne diyor Allah zaten, siz Allah'tan ko korkarsanız sizi hiç ummadığınız yerden bir rızıklandır işte, bu da bir rızık yani burada birazık elhamdülillah yani. Evet. Bakın yine alimlerimizin çok güzel bir lafı var. Diyorlar ki: Kim olursa olsun hep herkes seni sen seni talep ettiği zaman nefsi için talep eder. Kim olursa olsun. Mesela diyorlar ki: Mesela bir babayı düşünün. Bir baba seni ne için ister? Sonuçta baba seninle huzur bulur, değil mi? En azından huzur bile bulması, yani huzuru bile göz önünde alırsak sonuçta seni niçin istemiştir bir baba? senin huzur bulmak için. Yani sonuçta yine babanın bir menfaati var. Yani ne olursa olsun. Bak şimdi babanın oğuldan aslında aslen ne gibi bir menfaati olabilir? Belki büyüse, hani büy büyük olsa oğlu belki dersin ki çalışacak en azından para getirecek veya ne bileyim değil mi? Hani bir şey dersin. Ama e, senin özellikle küçük yaşta mama, bez vesaire bu tür ağır masraflarla, kimi kişilere göre değişir bu... Sen bu oğluna bilakis onun sana vereceğini sen ona verdiğin halde sen yine onu bir şekilde istiyorsun ya. Talep ediyor ya senin nefsin. Yine senin bir menfaatin var. Nedir bu menfaat? En azından huzur buluyorsun. Bu menfaat var. Yani sıfır değil ha. Onu kastetmek istiyorum. Sıfır değil. Yani bir babanın yeni doğan bir çocuğunu bile ki o çocuk ona hiçbir fayda vermeyecek bilakis maddi olarak biraz zarar veriyor. <gülüyor> değil mi? Ama buna rağmen baba seni talep ettiği zaman senden yine bir faydası var babanın. Bu fayda ne kadar az az veya çok onu konuşmuyoruz. Sonuç önemli. Nedir o fayda? En azından onunla ne yapıyorsun? Huzur buluyorsun. Yani bu şekilde kendinle ne yapıyorsun? Biraz tatmin ediyorsun. Yine aynı şekilde bir arkadaşınızı düşünün. Mutlaka arkadaşınız tamamıyla sizi Allah için bir sevse, yani hiçbir menfaati olmasa dahi yine adamın ister istemez kendisine bir menfaat dönüyor. Nedir bu? İşte seninle bir kelam ediyor, muhabbet ediyor, canı sıkıldığı zaman değil mi? Seninle muhabbet ediyor, o anki sıkıntılarını unutuyor, geziyor, huzur buluyorsun onunla, değil mi? Muhabbet ediyorsun havadan sudan. Bunların hepsi sonuçta sana, sonuç olarak değil mi? Mutlaka ve mutlaka ne oluyor? Bir pay ve fayda dönüyor. Yine alimler diyor ki bir talebeyle üstazını düşünün, hocasını. Hoca seni talep ediyor, sana ders vermek için, seni çağırıyor, yanıma gel diyor. Yine hocanın ne olursa olsun senden hiçbir maddi... Bir para almasa dahi yine hocanın neyi var? Bir faydası var. Neyi mesela? Bunda biriniz örnek versin. Basit ya. Ne yapıyor? Sana dini bir şey örtüyor. Allah katında ne yapıyor? Sevap alıyor. Yani sonuçta mutlaka kar dönüyor. Karsız yok ha. Karsız bir şey yok. Tabi biz bunu Müslümanlar için konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ne olursa olsun birileri se seni talep ederken, birileri senin yanına çağırırken mutlaka senden bir fayda alıyor. Ne olursa olsun. Ancak Allah Azze ve Celle hariç Allah Azze ve Celle hariç Yani Rabbul Aleminin Zerre kadar dahi Ona faydamız yok Aksi halde ona faydamız olsa Bu Allah'ın kendisinde eksiklik arz eder Hani Allah'ın Allah biraz faydadan haliydi de Hani faydaya ihtiyaç vardı da sen ona bir şeyler ekledin bu olur Allah bütün sıfatlarıyla isimleriyle kamildir Kimse ona bir fayda veremez Allah'ın Zarar da veremez değil mi? Ne Allah'a zarar veririz ne fayda. Bunun hakkında naslar da var, deliller de var çok dünya kadar. O yüzden bakın Sübhanallah bu ayet çok çok acayip. Allah azze ve celle diyor ki: Yedûkum liğfirâ lekum. Bakın. Dikkat edin şimdi bu ayeti tercüme tercüme et, affedersin. Tercüme etmeden önce bir noktaya dikkat çektireceğim. Şimdi bazen bir insan karşı tarafı talep eder. Mutlaka onda bir fayda elde eder dedik sonuç olarak değil mi? Bakın bırakın ancak kimi, kimi istesna akıldık bundan Allah Azze ve Celle'yi. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle bırakın hiç ona fayda ve zarar vermediğimizi çağırıyor ya bizi. Özellikle bir de kendi fazlından vermek için. Ha. Yani bırakın bizden biz sonuçta ona bir faydamız olsun kendisinin bizi çağırmasıyla. Bırakın ona bir faydamız olsun. Bırakın bunu bilakis o kendi fazlından yenilecek veriyor. Bakın ne diyor Allah azze ve celle. İbrahim suresi 10. ayet. Çok önemli. Diyor ki yed'ukum li yaghfira ye Sizi davet ediyor. Allah sizi çağırır ki sizi bağışlasın. Ya bırakın hani Allah Allah bizi çağırdı da kendisine fayda verelim. Onu geçtik. O zaten olmaz. Bir de ekstra kendi fazlından veriyor Allah azze ve celle. Affedersiniz. Alo, sen beni biraz sonra ara inşallah. Tamam mı? Selamünaleyküm. Dersle Tamam buraya kadar anladık inşallah. Ee, şimdi burada dersi inşallah e, bitireceğiz. Son bir iki cümle söyleyeceğiz. E, şimdi diyoruz ki bazı hatta alimler e, e, diyorlar ki bakın dua Allah Azze ve Celle bizden yani kendisinden dua etmemizi istiyor. Kendisine dua etmemizi istiyor. Ve dua ederken siz bana dua edin ben de size icabet edeyim diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu umum mu? Bu umum değil mi? Yani Allah diyor ki siz bana dua edin. Ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet, i̇cabet edeyim. <gülüyor> Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben de size icabet edeyim. Şimdi şöyle bir işkar gelse her dua edenin duası kabul oluyor mu? Olmuyor evet. değil mi? Olmuyor. Mesela adam hayatı boyunca Allah Azze çocuk istiyor ama olmuyor. Normal değil mi bu? Peki şimdi Bu ayetle bu vakia olan şeyi nasıl cem ederiz bu zehl sünnet olarak? Hani demin bir işgal söyledik ya. Bunu da mesela bir işgal olarak düşünün. Nasıl yaparız mesela? Alemlerin açıklamaları var ama yani. Var. O şimdi onu diyeceğim. Bakın. Allah diyor ki bana dua edin. Ben de sizin duanızı kabul edeyim. Bazen duamız kabul olmuyor. E şimdi Allah'a bir insan gelse. Mesela bu insan İslam içerisinde... Kaderiye fırkaları vardır. Mesela onlar bunun bir şekilde delil getirebilirler örnek. Bunu delil getirebilirler. Bunu malzeme edinebilirler. İslam içinde bazı sapık fırkalar var. Bunu delil getirebilirler. Ve İslam dışı münafıklar da kafirler de İslam'ı bozmak adına veya Kur'an'da çelişki bel belirtmek adına bunu öne sürebilirler. Yahudi Hristiyanlar bunu kullanabilir. Mecusiler bunu kullanabilir. Veya İslam içinde sapık fırkalar da bunu kullanabilir. Veya hiç kimse kullanmasa, bu bize de belki işgal olabilir. Bir gün aç okuduk, açtık şu meali, Kur'an'ı okuduk. Baktı ki Allah diyor ki, siz bana dua edin, ben nesin? Duanıza icabet edeyim ama bakıyoruz ki bugün vakiada kabul olmayan bir sürü dua var. Bugün dünya kadar insan ka kabul etmedim Ya Rabbi saadet, farsi, iktidar olsun oldu mu? Bak demek ki dua olmayabiliyor, değil mi? Heh, olmayabiliyor. Çıktı birisi dedi ki, Ya Rabbi ee, başka parti örnek. Ne yaptı? Dua etti, oldu mu? Bir tanesi oldu. Demek ki olmayabiliyor dua. Değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu konuşmaya gerekiyor. Peki bunu nasıl, bununla bunu nasıl cem edeceğiz? Çünkü birisi ama gelir... Hayırlı olanı belki yani bizim duaımız e, yani dua ediyoruz işte ama dua e, yani hayırlı olan belki onun o şekilde olmamasıydı. Allah'ın evet. da o şekilde mi yaptı? Yani? Aynen öyle. Şimdi bakın biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin daha böyle bir ilmi şeyle şimdi Allah Azze ve Celle'nin bu lafzı umum değil mi? Genel yani. Genel. Birisi der ki bak bu lafız umum yani bunu haslaştıracak bir şey olması lazım. Biz diyoruz ki bakın Ahmet İbni Hanbeli Müsnedi'nde bir rivayet var. Diyor ki kişi dua ettiği zaman üç şeyle karşılaşır. Ya duası kabul olur. Ya duası ne olur? Kabul olur. Ya duası kabul olmaz ama dua ettiği için onun başında gelecek bir felaket kaldırılır ondan. Yani diyelim ki örnek sallıyorum, senin başına bir saksı düşecek, sen de Allah'a dua etmişsin. Ya Rabbi bana çocuk ver, Allah sana çocuk vermedi. Ama sen dua ettin diye o saksının da düşmesini ne yaptı? biz kaza şey engelledi. Ya da senden ne olur yani? Bir bela ne olur? Be Defolunur. Veya senden ne bir bela olur ne de duan kabul olunur. Ama sen dua ettin, duada ibadet ya, ahirette onlar senin mizanına o duaların birikir birikir mizanına koyar. İşte diyoruz ki bu umum olan ayeti, bu has olan hadis ne yapıyor? Açıklıyor. Biraz ilmi tabirlerde hususlaştırıyor derler. Diğer bir tabiriyle, daha böyle avam tabiriyle şöyle deriz. Açıklıyor. Çok güzel bir şey yani. Açıklıyor. O yüzden ne yaparsak yapalım dua ettiğimiz zaman sonuç ne? Kar. yok Sonuç ne? Kar. Ve sonuç bir şekilde, bir manada bir bakış açısıyla da kabul ediliyor diyebiliriz. Çünkü umumu haslaştırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü anlatabiliyor muyum? Bu da buna benzer şeylerden. İş, e, o yüzden alimler diyor ki bakın Duanın duaya icabet etmeyi beklemek bir derecedir ama Ondan önce bir de şu derece var Sübhanallah bu çok acayip ya Alemler diyor ki Sen dua ettiğine şükret ya Ya Allah sana dua etmeyi dahi nasip etmese Nice gafil insanlar var Ömrü boyu e, alnı secdeye değmiyor Hayatı boyunca belki ellerini bir kere açmış Allah Azze ve Celle Belki hiç açmamış o kadar gafil insanlar var Yani siz diyorlar ki bakın duan, Dua ne olursa olsun sonuç hayır değil mi deminki hadisle O yüzden siz Allah'tan dua edin ki sizin dua etmenizi nasip etsin kendisine. O olmazsa tam helak olacaksınız. O yüzden mesela İbni Ömer radıyallahu anh'tan, eee, Ömer İbnül Khattab, pardon İbni Ömer değil, İbni Ömer, Ömer radıyallahu anh'ın oğlu. Ömer İbnül Khattab halifelerimizden, ikinci halife. Onun mesela dua duası var, ben kaba olarak, mana olarak söyleyeceğim. Diyor ki benim aslında diyor, Hemmim diyor, benim as asıl talebim istediğim hani duamın icabeti değil. Ooo çok sonraki mesele. O olsa öpüp başıma koyayım da yani o olsa ne güzel bir şey ama ben istiyorum ki Rabbim bana dua etmeyi nasip etsin. Önce hele bir ona muvaffak olayım da diyor. Zaten diyor duanın icabeti onunla beraberdir diyor. Alimler bakın çok önemli bir şey söylüyor. Duanın icabeti her zaman duayla beraberdir. Yani sen dua edersen et mutlaka bir şekilde icabet olunacaksın. Yani sonucu hayıra dönme noktasında söylüyorum. Diyor ki o yüzden benim istediğim hani illa duam kabul olsun değil. Ben istiyorum ki Rabbim beni dua etmeyi bana nasip etsin. ki Çünkü ben o kadar bu Rabbil alemine güveniyorum ki mutlaka duayla beraber bir de yanımda ne vardır arkadaşı elinden tuttuğu tabiri caizse icabet edilmesi vardır diyor. Yani bunu mana olarak ben Ömer İbn-i zikrettim. Bu da sayı olarak Ömer İbn-i mevcut. O yüzden inşallah bundan sonraki derslerde şimdi dua çok önemli. Buna idrakına vardık değil mi biraz? Yani zaten biliyorduk ama hani biraz daha delillerle, ayetlerle, hadislerle açıkladıktan sonra diyoruz ki bundan sonraki derslerde inşallah duanın edepleri, duanın şartları değil mi? Ve buna benzer e, konuları ele alacağız inşallah dua ile alakalı. Tabii tabii. Zaten fıkhaa geçeceğiz kısaca. İlla evet. Amaz sonra mı dua edilecek? Yok. Allah, her Yok. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? <gülüyor> Bakın dua edin, duanıza icap edin. Ne zaman dedi Allah Azze ve Celle ayette? Bir vakit verdi mi? Umum o zaman. Gece Bırakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı rivayetlerde yüz kere istiğfar edermiş. İstiğfar yani Allah'tan bağışlanma dillermiş. Demek ki bak zamanı, görüyor musunuz? Yani zamanın her döneminde bu mevcuddur. Ondan sonra gece yatarken Gelecek zaten mesela ihlas, felak ve nas surelerini okuyup elini üfleyerek vücuduna sürmek. Bakın bunların hepsi dua. Tuvalete girerken dua. Allahümme enniyevzu bike minel khubsi vel khaba'is deriz mesela tuvalete girdiğimiz Çıkarken mesela ne deriz? Gufran deriz. Değil mi? Mesela meşgide girdiğimiz zaman. Allah'ım Allahümme bismillah s-salatu vesselamu ala rasul illa. li evvabe rahmetik. Çıkarken ne deriz? Bismillah s-salatu vesselamu ala rasul illa. li evvabe fadlik. Kabirden geç, geçtiğimiz zaman aleykum, Her yerde dua var sabah akşam. Nama, sabah akşam dua var. Mesela abdestten sonra vahdehu, şerikele, Diyor ki kim derse böyle lehu, e, -cennet Cennetin 8 kapısı aç, açılır diyor abdestten sonra bunun ve bir sürü. Yani o yüzden biz Hayatımızda hayatımızda yaptığımız, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği bu tip duaları elimizden geldiğince ezberlememiz lazım. Yemek duası var mı? Yemek duası var. Yemek misafirlikte mesela. Mesela misafirlikte sana ikram edene dua var. Ezandan sonra dua var. Yani hayatın her noktasında. Ben şöyle yapayım inşallah. Burada varız bayağı zaten bazen daha da fazla oluyoruz. Ben inşallah size hepinize birer tane şey getireyim. Bir tane dua kitabı var böyle ince. Hemen hemen hayatınızda işlediğiniz bir sürü sosyal faaliyetlerde dahi mesela arabaya binerken ki o zamanki binetti tabi Allah Resulü bildirirken bugün araba uçak vesaire. Bunların hepsinin duası var. Birer tane hediye edeyim inşallah oradan ezberleyin amel edelim inşallah. Aksi halde bu başımıza bel olur. Çünkü Hz. Ayşe'ye bir gün birisi geliyor, soru soruyor, cevap veriyor. 2. günde soru soruyor, cevap veriyor. 3. günde soru soruyor. Ayşe Radıyallahü Anh diyor ki: "Sen diyor sorduklarını amel ettin mi?" "Yok." E diyor ki: "O zaman niçin Allah'ın hüccetini hala üzerine arttırıyorsun? Yani niçin hala bu hüccetleri üzerine? İyice helak olacaksın. Hani bilmesen ne sandın? bilmiyordum, amel etmedim." Anladın biliyor burası önemli. <gülüyor> Tamam ha, O yüzden getireyim ya. mi duva kitabını? Ben de size yüklenmiyordum. <gülüyor> tamam inşallah öyle yapalım. Aynen aynen Hayatımız aynen hayatımızı şey, tabii, aynen Ay, çok güzel bir şey bak. Yani Kur'an inmiş bize. Bir de onunla hayatımızı biz tanzim etmezsek değil mi? Bir de hayatımızı onunla tanzim etmezsek ezan mı okuyor? Ezan okuyana kadar o zaman hızlıca Fıkıhtan kaldığımız yer. Çok hızlı gideceğiz. Sebep ne? Hepimizin bildiği şey. Hatta belki dersin içinden. Ya hocam niçin bunu iştirik ya? Bunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ama kitapta sıralama onu gerektirdiği ben için bakalım, işleyeceğiz. Işte. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Namaz nasıl kılınır bu kadar. Ama belki ufak tefek farklılıklar anlatılır burada o kadar. Yoksa inşallah bunda... Evet. Evet. Evet. Öncelikle namaz kışı, kılan kişinin niyetini getirir. Değil mi? Rivayette belli. İnnamal a'malu bin-niyyat, ameller niyetlere göredir. Değil mi? Ameller niyetlerle beraberdir. Niyet getirir. Sonra diyor ki ayak ayağa kalkar kıbleye dönen ne der? Allahu ekber. Bunların hepsini biliyoruz, değil mi? Bunların hepsini biliyoruz. Çünkü eee Nebi sallallahu diyor ki salli qaimen. Gücün yetersen ne yap? Ayakta kıl. O zaman demek ki ayakta başlayacak. soru diyor ki فَاِنْ لَمْ يَسْتَتَتِي veya يَسْتَتِي bir rivayetlerde فَقَائِدًا Gücün yetmiyorsa oturarak kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَتِي فَاَلَا جَمْبِك Eğer gücün yetmiyorsa da yanın üzerine kıl. Sonuçta o zaman gücü yeten ne yapacak? Bizim gibi ayakta kılacak. Bunu da öyle yapıyoruz. Kimse zaten evinde değil mi? Oturarak mazayesli şekilde kılmıyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin dediği قُوْ E, kıyamda olmanın şartı. O zaman Allah'a ekber diyeceğiz ilk. Evet. Bak burada bir soru soracağım. Evet. Oturarak kılma dedi. Sandalyede oturarak geri oturarak. Ama işte bu oturarak var ya bu namazın şekliyle alakalı değil. O sizin sorduğunuz namaz özürlü kişinin hastanın namazında gelecek inşallah. Öyle mi? Ama size kısaca cevap verecek olursam kısaca cevap verecek olursam o, normal oturarak sizi razı ediyor mu? Yani yaslanmanın, yani yaslanabiliyor yo, yo. mu insan? O var bir de. İşte bir o saniye, oturarak oturarak e, zarar veriyor oturarak mu? Oturarak daha zor. Yani şeye, yere oturarak anlamında söylüyorum. Hayır, oturarak... size bir müşkilat veriyor mu mesela? hastaya sorduk. Veriyorsa Hı. o zaman zaten yaslanır, vermiyoruzsa yaslanmaz. O yüzden bak Nebi sallallahu aleyhi ve hep ne yapmış? Gücün yet yetiyorsa, Çünkü ayakta kıl ilk asıl. Hı. Gücün yetmiyorsa bak, gücün yetmiyorsa. Demek ki hep güç yetmeme veya yetme illeti var ortada. Bu çok önemli. Hı. Senin gücün yetiyorsa bir yere yaslanmadan yaslanamazsın. İllet getiriyor çünkü. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطَيَ Gücün yet... Güç yetiremiyorsan diyor. O zaman burada illet ne? Gücün yetip evet. yetmemesi. Senin rahatsan o zaman sırtını dayamayacaksın. <gülüyor> Rahat değilsen ben onunla da bırak onu ne asam yatarak diyor ya en sonda yani. Ne zaman e, insan üzerinde şey kalkıyor yani namaz, kalkmaz. İnsanın kalkmaz. üzerinden bir kafayı yersen Mecnun'da kalkmaz. Evet. Mecnun'da kalkmaz namaz. Çocukta farz değil, sabide. Bir kılacak, kılacak. Bir de ölürsün işte. Bir tane istisna var, o çok büyük bir ihtilaf var onda. Ama Allahu Alem... Savaş halindesin. Savaş halindesin ve kesinlikle hiçbir namazla alakalı hiçbir rükünü yerine getiremeyecek kadar zorundasın. Yani adamla kılıçla uğruşuyorsunuz ve namaz vakti çıkıyor. Bu istisna. Ha, onda tamam bile hocam Çünkü re Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda korku namazlarını kılmıştır. Savaşlarda. Korku namazını kılmıştır ama bazı rivayetler delalet ediyor. Allah Resulü de savaşta kaçırdı olmuştur namaz Yani düşün adamla kılıçla şey yapıyorsun. O anda namaz vakti çıkıyor. Ama e şimdi varsa sen kılıçla da bu arada şey kıl diyemezsin. Yani. Ama binek üzerinde orduya doğru yavaş yavaş gidiyorsun. Daha onların sana gelmesine 5 kilometre var vesaire. Tamam mı? Gid de bunlar da mesela ne yaparsın kılarsın zaten. Rekat, korku namazı rekat zaten rekat o. Bir kılmışlar değil mi abi? Bir rekat bir rekat kılmışlar. Öne ha, sen korku namazı zaten iki rekattır. Ama bir rekat bir rekattan kastın şu. Sonuçta iki tayfede şeyi tamamlamışlardır. İki rekatı toplam tamamlamışlardır. O korku namazı gelecek. Hepsi gelecek. Şan namazdayız ya. Hastanın namazı, korku namazı, bayram namazı, cuma namazı hepsi gelecek yani. İnşallah tamam mı? Evet. O zaman Allahu Ekber dedik. Değil mi? Bu ne der dedik? Evet. Bu ne der dedik? Allahu Ekber der. Çünkü Ebu Davud'daki hadisde diyor ki namazın tahrimi nedir? Tekbirdir. O zaman sen Allahu Ekber diyeceksin. Evet. Ocak sonuçta yani tamam binandık... Üzerinize evet. plak kılıyor mu? Evet. Toplum olarak ya. Bir kıl, iki kıl, üç kıl, sonu yok ki diyor. Ne cumartesi tamam. var ne kıl. Ona ben ya. o zaman şöyle bir cevap vereyim. Şimdi benim aynı bu şekilde bir arkadaşım vardı. Bakın bu yani kısa biraz eski olduğu için e, biraz farklı anlatabilirim ama manu olarak şöyle yaşadığım olayı yani. Benim bir arkadaşım vardı. E, bir arkadaşım vardı, mahalle arkadaşım. Bir gün Ben o en sevdiğim arkadaşlarımdandı ben onu sık sık o beni bazen ben onu evden çağırdık bir e, beraber giderdik bir yerlere oturduk dini muhabbet ederdik vesaire. E, takıldığımız birkaç yer vardı oralara giderdik. Bir gün ama o da benim gibi beş vakit namazını kılıyor bir gün dayanamadı. Ya dedi Yılmaz dedi Allah aşkına bu namaz nereye kadar abi ya şimdi bir de bu benden önce de namaza başlamış bunun çünkü ailesi Dindar bu herhalde çocuk kendini bildiğin gülleri namaz kılıyor <gülüyor> burasına gelmiş artık herhalde. <gülüyor> Tamam mı? Çünkü abileri hakikaten dindiler maşallah. Yani o ben kılmıyor kılmadığım dönemlerde de yani o kılıyordu ben onu biliyorum. Ya dedi bir gün bana dedi ya Yılmaz bu namaz nereye kadar dedi yani nereye kadar biz namaz kılacağız? Ne zaman bitecek bu namaz? Ben de ona dedim ki Zafer kardeş dedim. İsmi de Zafer. Ölünce bitecek dedim. Tamam ölürsen bu namaz bitecek. O mevzu öyle kapandı. Sonra işte aradan yıllar geçti. Ben suuda gittim vesaire. Bir gün... Ee, bu, bunun arkadaşı yani şey e, bunun abisi ki onun, onunla da samimiyiz beni aradı dedi ki Yılmaz dedi ben Umre'ye geleceğim inşallah görüşür müyüz dedi ya seni özledim seni de göreyim falan tabi dedim numaramı e, numaram zaten va, e, vardı onda e, numaramı da almış yanına beni geldiğinde arayacak yani neyse gelmiş bu Mekke'ye gitmiş Medine'ye geldiğinde beni aradı baktım ya, pardon pardon estağfurullah ondan öncesi var ondan öncesi var şimdi beni aradı bu abisi bu Umre'ye gelmeden önce Birden dedi ki Yılmaz sana bir şey söyleyeceğim ama sakın söyleme dedi. Sakın ama söyleme dedi. Ağlamaklıydı sesi. Zafer var ya dedi kardeşini kastediyor. Biz onu doktora getirdik. E, doktorlar kanser teşhisi koydu dedi. Sübhanallah bak. Kanser teşhisi koydu dedi. Allahu Alem yani ölecek dedi. Sen dedi ne olur dedi oradaki hocalara, oradaki salih insanlara gördüğün söyle hepsinden dua etsi dedi. Beni öyle bir şey... İlk bunu söyler söylemez Allah o arkadaşla konuştuğumuz şey geldi direkt ya. Ama öyle bir çarptı ki hani birisi tokadı yapıştırır ya suratına böyle bir sirkenirsin. Aynı o şekilde böyle onun o sözleri o an yaşıyormuşuz gibi aklıma geldi. O an yaşıyormuşuz gibi. Ama dedi Zafer'in haberi yok doktorların bu teşhisi koyduğundan. Yani doktorlar bunlara söylemiş bu çocuğun böyle bir rahatsızlığı var gidici. Sonra velhasıl e aradan birkaç e zaman geçmiş. Bunlar birkaç tane daha teşhis yaptırmışlar başka doktorlara. Sonra teşhisi yanlış koymuşlar elhamdülillah. Yanlış koyunca Zafer'e bu müjdeyi vermişler demişler ulan Zafer demişler. Senin ölümünü bekliyorduk biz <gülüyor> tamam mı? Senin ölümünü bekliyorduk. Aslında biz seni kanser olarak biliyorduk sana söylemiyorduk. Hani çocuğa da bir hasta ya bir böyle bir moral versinler hani falan böyle hastalığın hafif onu da bildirsinler falan gibilerinden. Sonra bu Zafer beni aradı. Tamam mı? Dedim ya Zafer bak abim bana böyle böyle demişti. Bak doğru olsaydı Yakında namazların bitecekti dedi. Anladın mı şimdi beni? Vallahi de Benim de dedi, benim de dedi bu hastalığımı, hani abim bana deyince biz sen aslında e, kanser zannediyorduk. Sonradan senin e, kanser olmadığını anladık. O sözü duyunca benim de aklıma ilk bu geldi. Eğer kanser olsaydım namazlarım bitecekti. İlk onu da aklıma gelmiş. bana ben bunu hiç unutmuyorum. Çok etkilenmiştim böyle. Hatta yani ağlamıştım ben böyle Suud'da. Çok acayip etkilenmiştim. Şimdi o çocuk namazına acayip derecede... Sımsıkıya sarılmış durumda. O yüzden biz diyoruz ki namaz ne zaman bitecek diyenlere ölünce bitecek. Yok birisi bana sordu arabamı aldım. Gidiyoruz işte arabaya para. Namazı bitirmekten Namaz. Cebe kemiği bırak. Onlar bitsin o zaman. Namaz, evet. E, namaz vakti geldi. Tabii onu da tavet ettim. Beraber kıldık. Bana sordu ki ya bu namaz nereye kadar yani? Kıl, akşam, kıl, sabah, kıl. Yastıkları tekrar üçüncü günü tekrar ödemeyebilirim. İşte, bu, e, bunlar bu e, dinin, abi, namazların önemini idrak var. edememekten i̇şte, yani kaynaklanıyor. Yani onu uzatacak ama altyapı yok. Pardon, pardon. bir şey mi? Ondan sonra kaynaklanıyor. Alt -yapı yok. Bir de insanlara yaptığı şeyin şuuru verilmiyor. Ya yani mesela düşünün bir tane... E, açık bir tane genç bir bayan, Müslüman bir bayan. Yani tutuyor bir komşusunu görüyor, kapalı. Onun hevesinden dolayı kapanıyor. Yani sen bundan çok bir şey bekleyemezsin. Yani bir hafta sonra açmasını çok tuhaf karşılamaman lazım. Çünkü neden? Hani o idra, o önemini, hicabın önemini bilmeden, onun Allah katındaki değerini bilmeden, anlık hevesten dolayı. O heves gitti mi ne olacak? Eskiye dönecek. Çünkü eğer bunlar anlık hevesle olursa, hani şuursuz bir şekilde, İslami şuuru verilmeden, önemi insanın zihninde tasavvur edilmeden yapılan amellerin sonu çoğu kez nedir? Harap olucudur. Bu da o bunlardan bir tanesi. Ilkin, e, Şimdi bu adama söyle hiç yemek yemeyi bırakmaz. Neden? ihtiyaç duyduğu için. İlk bir altyapı bir şey. dediğim, e, yani ben e, yeri yüklüde şey kıldım yani istediğiniz yerde kal. Evet. Ben seç adamı istediğim yerde kılıyordum. Camiye gitmiyordu. Evet. Bir hacı dedi ki senin camiye gelmen lazım. Dedi. Yani Orada bana TRT'sini anlattı, şeyini anlattı. Bir gitmeye başladı. Evet doğru ben demiş. Ben demek istiyorku, altyapı yok. Evet maalesef altyapı yok. Ha, ataların diniyle, ataların diniyle biraz öğrenilmiş aslında, bir de o var. Yani sevap Ya bak niye derttiğimi için diye öğretiyor işte ya. Ya düşün ya niyetinden sakatlık var ya, niyet ettim Allah o kim falan öyle gibi oluyor, yarabbi niyet ettim seni rızak şerifim için bile diye öğretmiyorlar ya o Ya insanlar sübhanallah ne bileyim Niyetin ya Allah razı şey gibi böyle, tabu katastro memurcusunuz yani Aynen kursuz. aynen Çarşıyoruz Ya basmıyor, Sakin annesi için kılıyor yani Evet Annesi görsen kılıyor Abdestsiz <gülüyor> kılır ama Allah için değil de <gülüyor> gösteriş için <Yani>, Riya gibi <gülüyor> Evet, maalesef. Oni şuurla... ...bir parası bitiriz E tabi, yani her şeyin başı zaten cehalet. Her şeyin başı. Biz biliyoruz yani, Allah hepimize idare etsin inşallah. Amin. Evet. Biz kendimizle konuşuruz, kendimle konuşuruz. Onlun içine da şey evet. bir şey söyleyeceğim, araya onu da söyleyeceğim ben. ben konu uzayacak da... ...hani... ...konu... neyse, boşuna sorma. Söyle sorma. <gülüyor> evet. Ne deriz? <gülüyor> Allahu ekber <gülüyor> deriz. Eee mi? Sonra ne der imam? İmam diyoruz ki yeşerubihel imamu ve bi sa'ire tekbir ve yuqfihi İmam ne der? İmam sesli olarak söyler bu Allahu ekber. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama ihtilaf var mı? bunda, bunda da var ihtilaf. Bazı alimler demiş ki yok imam içinden de söylese. İmam içinden de söylese Allahu ekber'i caizdir demişler olabilir ama işte arkadan cemaat <gülüyor> uyamazsın. Cemaat nasıl bilecek başlar? İşte yani. onu söylüyorum. Namaza <gülüyor> <gülüyor> başlama değil mi Allah-u Allah ve tekbirler arası yani rükümler arası intikal tekbirleri. Bunların hepsi. İmam Allah-u Ekber diyecek. Semih Allah <gülüyor> sesli söyleyecek <gülüyor> bunları. <başlatıyorum> yani. <gülüyor> Sonuna kadar hepsi sesli söyleyecek. Değil mi? Hani Allah-u Ekber, Semih Allah-u Men Allah vesaire. Bunların hepsi sesli. Bazı alimler demiş ki yok bu vacip değil, sünnettir. Ama bu çok zayıf bir görüş. Neden? Çünkü, çünkü Ma <mâ> lam yetimmu'l vacibu bi vacibu e e illa bihi fehuve <wacib> vardır fıkhta. Yani bir şey vacipse onu ancak e kendisiyle yapılacak, kendisiyle var olacak şeyler de vacip olur. Bu ne demek? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi sellem e mesela hadiste ne diyor? İnne ma cu'ilel imamu yu'tamma bi fe la <aleyh> İmam kendisine uyulması için imamdır. Ona muhalefet etmeyin diyor. Şimdi bu, bu vacip midir imama imama muhalefet etmemek? Vaciptir. Değil mi? E peki, imama biz nasıl e, muvaffakat ederiz? Sesini duyarsak, anlatabiliyor muyum? O zaman imama uymak için, madem ki imama uymak vacip, o zaman imamı uymaya uymayı sağlayacak bu aradaki sebepler de ne olur? Vacip olur. Şimdi, imama uyacağız vacip. Mesela imam ruku edecek, biz de ruku edeceğiz. Doğru mu? Biz de ruku edeceğiz. Peki bu ruku ettiğini nereden bileceğiz imamın? Sebep lazım. Nedir o sebep? Mesela sesini duyacağız. Mecburuz. İşte o zaman bu da ne oluyor? Vacip oluyor ki zaten ee, rivayetler rivayetlerde açık. Bunda bir sorun yok. Evet. Elleri kaldırır kulakları hizasına kadar. Şimdi şu şekilde Allahu Ekber deyip elleri bağlayabilirsin omuzlara kadar. Bu biri Bu caiz. Burada bir sorun yok. Bu caiz. Zaten Malikiler Malikiler Hanbeli mezhebinde bu var. Allahu Ekber derler. Ellerini bağlarlar. İlk tekbir için söylüyorum. Bu Bir de şu var. Kulakları hizasına kadar. Şuraya kadar. Şöyle. Bir de bu var. Yo -yo, değmeden o gelecek. Şu var. İki kulak memelerine değmek. O da Türkiye'de yapılan. da en zayıf görüş. <gülüyor> bu da en zayıf görüş. O yüzden biz diyoruz ki en güzel olan tam şu kulakların hizası var ya. Tam şu kulakların hizası. Bu şekilde. Çünkü rivayetlere baktığımız zaman şimdi omuzları hizasına kaldırmaya zaten hadis var. Çok açık. Kulakları hizasına kaldırmaya da hadis çok açık. Elleri buraya bu şekilde de hadis var. Ama zayıf hadis ilminde. Ama Allah-u Alem öyle yapan bir insan namazı sakıt olmaz, bozulmaz. Bidat ehli de diyemeyiz. Hadisi almışsa bidat de işlememiştir o. O yüzden Sorun yok, bir o. sorun yok ama fakat <gülüyor> o kulağa değme hususunda bir hoşluk var hocam yani onu derste ben başka yerde veredim. o hoş mantık şimdi bir rivayet kısmını konuşalım dersten sonra arka zindem duyur ya, her senden başka şey e tamam yine yapar senden başka bir sorun yok ki <gülüyor> o, kulak, o yüzden inşallah en güzeli bu yani tamam en güzeli bu bunu zaten Türkiye'de yaparsak biraz şey tamam. yani şafiler yapıyor kadınlar yapıyor bunu biliyorsunuz ya kadınlar... Kadınlar yapıyor. Yani. Yok işte. Halbuki öyle kadın öyle erkek naması diyemiyor. Asıl bu bu, bu. en Tabi kadınlar da böyle yapar. kadın <gülüyor> Bakın tekbirlerin rükuların kadınla erkek ayrımı yoktur aslında. <gülüyor> aslan dinde yoktur. İnsanlar bir şekilde mantıken işte kadın, diyelim ki işte çok eğilirse, avret yerleri daha çok meydana Şimdi bunların hepsi mantık yürütme E diyelim ki kadın tek başına kime gösterecek? O mantıkla o zaman tek başına klanı öyle yap musun? Bak onu da demiyorsun. O Hocam yüzden mantık yok. Ee, yo, out, şu şekil, şu şekil. ya şu şekil normal var ya bu şekil. En güzel e, şöyle şöyle yaptığımız zaten baktı zaten. Şu şekil. Allah Resulü ellerini, parmaklarını yani kulakları hizasına kadar en güzeli budur yani. Şundan daha iyidir inşallah. Ve birçok zaten alimde hanife alimlerinden dahi bunu bu şekilde söyleyen alimlerimiz var inşallah. Evet. Tamam burayı da anladık. Evet. Peki e böyle <gülüyor> Çünkü mesela rivayet e, mesela şu tür şeyler geliyor. İlahaz bi ev ila uzine. Yani o, o, omuzlar izasında veya kulaklar hizasına kadar. Nasıl dediniz? Şafiler için bizim için diyor. Ay, ya, albilesi, yani, şimdi gelecek o Şafiler vallahi daha aklı yani bunda. Evet. Şimdi diyor ki ellerini nereye koyar? En güzeli şimdi Rivayetler şu şekilde var. Bir buraya. Göğsünün üzerine koymak. Bir şu göbek deliğinin az bir şey üzerine koymak. Bir de alta koymak. Tamam mı? En güzeli en güzeli. Şu göbek deliği var ya. Göbek deliğinin az bir şey şöyle üzerine koymak. Yani böyle de değil. Böyle de değil. Yo, az bir Şu bak bak. Deneyin. Şu ele koyun. Şu arada böyle Bu en güzeli bu. En, en güzeli. Şimdi bakın böyle de var. Böyle de var. En güzeli ney? <gülüyor> Yok şey anlamında zamanı bu sol eliden sokusunu biraz üstüne mi kalacak? <gülüyor> en son kısmı göbek, yani. göbek kapanı göbeğin biraz üstünde olacak. Tamam mı? Bu şekilde mi? Şu şekilde. Evet. Üste de koyabilirsin, şu şekilde de koyabilirsin. Yani şöyle yapıyoruz ya bize. Ya yo biraz işin şeyine kaçılmış yani <gülüyor> <Öyle>. Normal. <gülüyor> üste koy, üste koy veya şöyle tutabilirsin. Şu şekilde de evet, tutarak veya şu kısmına. Ne? Ya, hocam? ne? herhangi bir manası yok. Resulullah böyle like. işte. Resulullah bağlamıştır ellerini. Kimisi onun zaten işte yediğim yemek haram olmaması için. Yaki. Bir de bilerek böyle olup gelsem anladık. Şu kol şeyi hocam. Malikiler bir kere malikiler işte ellerini salıyor bazı malikiler. O maliki mezhebinin aslında İma imam bilak İmam imam malik muvattada bile. O, o zaten hiç sahih değil. Nasıl? Yani yan Yok. Şey. Yok onlar. Bazıları kalbin üzerine falan bunlar yoktur. Şöyle kol kol, kol tutulur. Var. O var. Olur, o var. Şimdi bakın şurası var. Şura var ve şöyle var. caiz. Dışında da tutsan namaza bir namaza de sakıt değil. değil Ellerini salsan bile, salarak bile, salarak Herkes bile verir. mesela Sen günümüzde Rafiziler daha çok Şiiaların yapsalarak bile kılsan namaz sahih. Namaza bir zarar vermez ama fiil bidat. Yani dinde olmayan bir şey yapıyorsun. Orası müşkil. Yoksa namazın şartlarından falan değil, tamam? Adım, evet. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela ne diyor? Mine sünneti ented'al yedayni hatta başka bir rivayette teda'al yemin ale'şimal tahta surra. Bir rivayette böyle diyor mesela. Sünnettendir diyor sağ elini sol elinin göbeğinin altına koymak. Bunu zayıflıyorlar alimler. En üstüne ne? Bir göğüs var, bir de göbekle göğüs arası var. En güzeli o ihtiyaten. Ne yapacaksın? Göbeğin ne yapsan az bir şey üstüne koyacaksın. Ama göbeğin altında da o tutuş şekli, göbeğin altına da koysan alimi taklit ederek olur, üstüne de koysan olur, göğsüne de koysan olur alınlar içinde aynı şey var mı serbestlik yani? aynen aynen, aynen aynen şimdi bak işte kadın göğsünü kapat Cık, ya şey, zaten kadın bir kere güzel bir hicap yani onlar biraz mantık ya yürütme onlar, onlar evet bakışlarını ne yapar? secde yerine tutar şimdi Bunun için söylüyorum. Bunu zaten hepimiz yapıyoruz da. Yani. Bazı halim diyor ki ya hocam diyor ben Kabe'yi kıldığım zaman direkt Kabe'ye bakmak istiyorum. Tam mesela onun önündesin. Ya şu namazda bakmak istiyorum ya huşuyla diyor Kabe'ye mesela. Kabe inşallah Allah nasip ederse gidip kılarsanız, ön saflarda da olursanız, onu o ihtiyacı belki hissedersiniz. Şimdi bazıları diyor ki ben Kabe şimdi tam karşımda. O da kare var ya. <gülüyor> şey, tam şimdi karşında Arkalarda dursam. Yok diyelim şimdi var. karşında senin. Ya, o senin. Nerede var ya? ya, ya. <gülüyor> bir, bir yer bir işsiz duramadın. Ne nerede ya? Şimdi bir kere Nerede biz şimdi soru soruyoruz mesela. Orayı, or Şöyle bağlayayım mevzuyu. Nerede herkesin fıtratı nereye yöneliyor? Herkesin böyle hissi nereye yöneliyor? Secde yerine yöneliyor değil mi namaz evet. kılarken? Ama nerede rivayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakışlarını secdeye koyuyordu? Net bir şey bulamıyoruz biliyor musun naslarda Net bir Bak sağa sola bakmak havaya bakmak bunlar Nehyedilmiş geriye ne kaldı düz önüne bakmak Bir de yere bakmak ne yapacağız Net bir şey bulamıyoruz yani bir rivayet Bulamıyoruz Ama işaretler var Mesela ne gibi bir sahabe diyor ki işte Allah Resulü e, işte ta ki secde edinceye kadar Alnı yere koyuncaya kadar biz belimize eğmezdik Diyor mesela rivayetlerde Şimdi kişi e, imamı secde etini nereden anlar Biraz yere doğru bakarak Bak buradan bir işaret çıkarmışlar mesela hadisten. Anladınız mı? Karşına doğru bakıp da gözünün dalacağı şeyler olabilir. Geçen olur, gelen olur demin. Şimdi o ayrı bir mevzu. O ayrı bir mevzu. Varsa birisi mantık yürütür, kabile bir tek sen varsın. Şimdi mevzu işin fıkıh yönüyle bakmak. Şimdi o yüzden diyoruz ki bir insan direkt önüne, direkt karşı tarafa bakarak namaz kılabilir. Ama bu genelde insanın huşusunu, huşusunu dağıtır. O yüzden mesela bir rivayet var. Allah Resulü Kabe'ye çıktı. Hep geliştiriyor. İşte şey Kabe'ye girdi hep e, yüzü şey bakışları hep yerdeydi. Bazıları bunu delil getiriyor. Bak şimdi Allah Resulü Kabe'ye girmişse namaz da kılmıştı. Namaz kılıyorsa hep de bakışını hiç kaldırmadığına göre namazda da yere bakmıştır tipinde. Bu tip işaretler var ama böyle net bir şey Allahu Alem bulunamıyor. Yani e, e, secde edeceğin yere bakacağına dair. O yüzden diyoruz ki bir insan aslen evinde sağda solda kılıyorsa huşu amaçlı Kuşuyu bozmama adına secde yerine baksın. Zaten hissi her zaman onu gerektiriyor. En doğrusu doğru Tabii. Ama diyelim ki bir insan diyorsa ya ben şu namaz kılarken Kabe'ye bakmak istiyorum kimse bunu engelleyemez. Orası önemli. Adam bari orada bir kıyak yapalım. Anlama da o verelim tabiri caizse. Baksın Kabe'ye doya namaz içinde. <gülüyor> Rabbül Alemin düşünsün. Baksın Kabe yazılarına. Ya baksın şöyle bir Kabe'ye bir görsün. Kabe'ye baksa yani. zaten Allah'ını düşünecek başka. Evet evet. Şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben buraya bakıp da namaz kılarsam şu gazeteler okuyayım. E, tabii. İşte, <gülüyor> onu diyoruz. Yani? Ya, onu diyoruz. Ya diyelim ki karşında simsiyah duvar var. O yüzden e, demek istediğim fıkhi boyutunu önce bir Hı. halledelim. Orası işin yapılıp yapılmaması. Yani böyle biraz mantıklı yönü. O dediğin doğru. Yani bir karşıya baktım huşu bozdu. Ama dindeki yeri babından olaya bakacak olursak çok yasaklayan bir şey yok. Ama biz diyoruz ki en güzeli yine sucuda bakmaktır. Peki. Çünkü artık his... Anlatabiliyor muyum? Çünkü birisi de der ki ya halıya bakıyorum, halının desenlerini görüyorum. Bunun sonu gelmez yani mantık değil, değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi münazele ederse her şeye her şeye cevap var değil mi? Yere de bakma, halının desenine. Adam diyor ki ben halının desenine baka baka alıştım artık, hoşumu bozmuyor. Adam der ki ben de alışmadım der. Yani bunun sonu gelmez. O yüzden biz diyoruz ki Allahu u Alem yani. Bir sorun yok inşallah, tamam mı? Evet. Sonra e, ne der? Sühaneke okur. Değil mi? İstiftaah duası Ebû Hüreyre hadisinde Allah Resulü istiftaah duasını duasından bahsediyor. Sonra der ki evzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim der. Burada kalalım inşallah. Değil Ona, e, kaldığımız yerden zaten 50 dakika oldu ders. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Evzu billahi mineşşeytanirracim der. Buradan e, bunu bununla beraber önümüzdeki hafta işleyeceğiz. <Gülüyor> içinden mi çekiyorlar? İçinden çekiyorlar. Şimdi o gelecek. Şimdi Şafii mezerinde... Şafii normal Fatiha gibi sesli olarak okumak zorunda. O gelecek inşallah. Ne? Tabii Şafii'ler... Ancak sorun ne? Yani mesela Enes bin Malik... Yani tamam Şafii'ler öyle yapıyor ama... Enes bin Malik'ten aynı şu lafızlarla rivayet var. Diyor ki... Sallaytu halfen Nebi'yi sallallahu aleyhi ve Ebi Bekir ve Ömer ve Osman... Felem, mesm, felem esma ahadan minhum yecheru bismillahirrahmanirrahim. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la Ali Osman'la namaz kıldım ve hiçbirisinin besmele'yi açıktan söylediğini işitmedim diye. İşte Şafilere Hanefi mezhebi böyle cevap veriyor. Şafii mezhebi de onların onlara cevap veriyor. Böyle nereye kadar gidiyor? Kıyamete kadar. Hiç besmele. Şimdi bu gelecek. Ebu Euzu besmele ve besmele. yani Euzu besmele zaten Euzu ve besmele ikisi beraber. E, ebürü istiaz edinir. Tamam mı? ya edinir sadece. Yani euzubillahimineşşeytanirracim istiaz. Bismillahirrahmanirrahim. İksinin ortak ismi euzubesmül ediyoruz biz zaten. Bunların hepsi ne yapılır? Gizli. Okunur. Bunlar zaten önümüzdeki derslerde gelecek inşallah. Yani bizim bir arkadaş da şafi olduğu için camiye geldi. Niye gelmiyorsun dedi. Diyor ki o hanifin mezhebiye uyuyor. Biz orada uyuyamamız. İşte bunlar cehalet. Eskiden hanifiler şafiler birbirlerine kız vermezlermiş. Hatta... Bazı tarihi olaylar var. Orada mesela e, birbirlerini öldürmüşler. Birbirlerini zındık görüyorlar. İşte bunlar mezhep taassubundan kaynaklanıyor. Müsaadenizle bir şey... Tabi estağfurullah. Bu şafirlerik böyle... İmamlar namazı bulurken... Ben bana uyanlara imam oldum. Evet. niyet evet. ediyor değil mi? O niyette Şafisi de Hanefisi de hepsi daire dönüşü olay. Ya biz zaten ya ehli, ehl-i Sünnet'te böyle bir ayrım olmaz zaten. Yani bir insan tutacak ben diyecek Şafiyim. Ben Hanefinin arkasında namaz kılmam. Ya yani imam zaten yani öyle niyet ediyor zaten. Ya zaten imam niyet ederken kalpten neye niyet ediyor? Bu cemaate imam olmayı. Bunu bu cemaatte işte Şafililere imam olayım, Malikilere olmayayım böyle bir niyet zaten olmaz. Bu dinde yok mu? Ben bana uyanlara değil mi hocam? Aynen yani, aynen, mi? aynen aynen aynen. Onun niyet edecek kalp antalya. Şafirler beklesin. Hani tertip asker de olur ya. <Gülüyor> İnşallah e, tamam değil mi? <Gülüyor> Wallahu alem. Sallallahu ve sellem. Barakar'a nebine Muhammedin ve alem. Bismillahirrahmanirrahim.